ecma'in şimdi e, kaça geldik kim söyleyecek rakam olarak yedi şimdi bu e, yedinci olarak da bu adamlar demişler ki sünnetin tedbin tarihi gecikmiştir sünnetin tedbin tarihi gecikmiştir bu sebepten dolayı da Hadisler yazılınca kadarki arada uydurma ve zayıf rivayetler çoğalmıştır. Hadisler yazıldığı zaman bu rivayetler hepsi birden yazılmıştır. Tamam? Şeyin ondan dolayı da sünnet şüphelidir, içerisinde şüphe vardır. Neyin zayıf, neyin sahip olduğunu tam manasıyla bilemiyoruz. O zaman yakin olanla amel edeceğiz, <gülüyor> Kur'an'la amel ederiz Şimdi tabi bunu söylerken bu adamlar bunun bir dayanağı var değil mi? Bunu dayandırdıkları bir delil de var. O da nedir? Hatırlıyorsanız biz demiştik ki Mustalahul Hadis'in girişinde İmam Bukhari bize bir rivayette bulunuyor. Diyor ki Ömer İbni Abdülaziz, Ebu Bekir İbni Hazm'a bir mektup yazdı değil mi? Ebu Bekir i̇bn Hazma bir mektup yazdı. Ne dedi ona? Fanzur Mâ kâne min hadîs-i Rasûlillâhi sallallâhu aleyhi ve selleme fektubu Feinni khiftu durusel ilmi ve zihâbel ulemâi Bak, peygamberin hadislerinden olanları yaz. Çünkü ben alimlerin gitmesinden, ilmin ise kaybolmasından korkuyorum. Tamam mı? Yani ne demek istiyor Ömer İbni Abdülaziz? Ebu Bekir İbni Hazm'a bir mektup yazıyor. Ebu Bekir İbni Hazm o dönemin alimlerinde. Değil mi? Diyor ki ey Ebu Bekir, ilim bize bugüne kadar ulaştı. Bugüne kadar bize ulaşan bu ilmi, yani açıkça söylüyor peygamberin hadislerini. Topla, yaz diyor. Tamam Topla ve yaz. Niye? Çünkü ben korkuyorum, ilim kaybolursa, alimler de ölür giderse bu ilim de zayi olur. Öyle mi? Peki Ömer İbn-i Abdülaziz kaç yılında yaşamış? Hicri ve 101 Heh! Hicri 60 ve 101 yılları arasında. Peki kaç sene hilafette kalmış? 2 sene. Tamam. Ömer İbn-i Abdülaziz'in hilafette kaldığı süre 2 sene. O zaman Ömer İbn-i Abdülaziz, Hicri 100 yılında bu işlemi yapmış. 99 la 101 arasında Ömer i̇bn Abdülaziz bu işlemi yapmış o zaman. Öyle mi? Çünkü hilafete geldikten sonra bu emri vermiş hani bir tahdit yani ne zaman tam olarak ne zaman olmuş. O zaman tam hicri yüzün başında, başlarında bu olay gerçekleşmiş, tamam mı? Ondan dolayı mesela biz herhangi bir sünnet ve sünnetin tarihini anlatan kitaba baktığımız zaman şu tip ibarelerle çok rahat bir şekilde karşılaşabiliriz. Evvelu veya evvele men devvenel hadise İbn-i Zuhri mesela. Hadisi ilk defa tedvin eden kişi kimdir? İmam Zühri'dir mesela. Veyahut da, e, hadislerin tedvini Hicri 2. asrın başına tekabül eder. Tamam? Hadislerin tedvini Hicri 2. asrın başlarına tekabül eder. Şimdi sünnetle problemi olan insanlar hem Buhari'deki bu rivayeti hem de alimlerin bu tip sözlerini yani sünnet tarihi hakkında konuşan alimlerin sünnetin ilk yazılışının, ne zamana tedvininin ne zamana denk geldiğini gösteren sözlerini toplamışlar ve bize şöyle bir sonuç çıkarmışlar. Demişler ki o zaman sizin kendi kaynaklarınız yani İmam Bukhari gibi kendi alimlerinizin sözünden şöyle bir sonuç çıkıyor. Yüz sene boyunca bu hadisler yazılmamış. Ağızdan ağıza, ağızdan ağıza dolamış. Yüz sene sonra birileri oturmuş, bu ağızdan ağıza dolaşan hadisleri ne yapmışlar? Toplamışlar ve bu hadisleri yazmışlar. Tamam Yani ilk defa hadisler bu dönemde yazılmış. Tabi böyle olunca da doğal olarak demişler, şimdi yüz sene boyunca ağızdan... Kaç tane nesil geçmiş değil mi? Yüz sene içerisinde. Yani yüz sene boyunca ağızdan ağıza, ağızdan ağıza, ağızdan ağıza dolaşan şeyin... E sonra bu yazıya dökülmüş. Adam ne bilsin 100 sene önce ilk söylendiğinde bu söz böyle mi söylenmiş? Hangi ortamda söylenmiş? Niye söylenmiş? Vesaire. Şimdi demişler mesela burada bile ben sana bir cümle söyleyeyim. demiş şehrin sonuna ulaşsın bu cümle bir gün içerisinde. Şehrin sonuna ulaştığında cümle tamamen değişmiş, belki tam zıt bir manaya gelmiş şekilde ulaşıyor. Öyle mi? Aradan yüz sene geçmiş demişler. Ondan dolayı biz demişler emin değiliz. O arada oluşan bu şeyden durumdan emin değiliz. Onun için emin olmadığımızı bir kenara bırakalım. Emin olduğumuz nedir? Hepimizin üzerinde ittifak ettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'le amel edelim demişler. Anlaşıldı demeyelim şüphe ve şüpheye dayanak ettikleri şeyin ne olduğu anlaşıldı mı? Anlaşıldı. O zaman şimdi bizim burada buna birinci olarak nasıl cevap vereceğiz? Var mı söyleyecek olan? İnsanların bu tezvin edilirken insanların ellerinde bulunan kitaplara göre tezvin O zaman biz diyeceğiz ki bak burada üç şey vardır birbirinden farklıdır. Ama lügat konusundaki cehalet bu üç şeyi birbirine ne yapar? Bu üç şeyi birbirine karıştırır, tamam mı? Üç şey vardır ki birbirinden farklıdır yazı konusunda. Lügat konusundaki bu cehalet insanın meseleleri karıştırmasına yol açar. Birincisi nedir? Kitabe. İkincisi tedvin. Üçüncüsü tasnif. Tamam Manalarını biliyor muyuz bu kelimeleri? Kitabe, yazmak demek, yani Khattuşşeyli demek. Tedvin demek ne demek, tedvinin kelime manası ne demek? Cem'ussohuf demek. Tasnif ne demek? Temyizü'l-eşya'yı Bak yazıyla ilgili yani yazı meselesini konuşacaksak bu üç tane kavramı birbirinden ayırmamız lazım, tamam? Kitabe dediğimizde hadisler yazıldı cümlesini kullandığımızda, ketebe kelimesini kullandığımızda bundan kasıt nedir? Hattu <gülüyor> şey'i. Yani sözlü olan hadis sadece yazıya dökülmüş. Bu kadar. Ne tür bir yazıya dökülmüş? Hangi kağıtta dökülmüş? Kağıt parçalarında mı dökülmüş? Kitap içerisinde mi dökülmüş? Matbaayla mı? Bu hiç fark etmez, tamam mı? Hattu şey'i bir şeyin yazılmasıdır sadece. Kitap dediğimiz zaman. Tedvin dediğimiz zaman cem'u suh'tur. Var olan yazıların yazılmış olduğu sahifeleri bir araya toplamak demektir tedvin. Tamam? Üçüncüsü nedir? Tasnif. Tasnif demek yazılar tedvin edilip bir araya toplandıktan sonra onları konulara göre, başlıklara göre, farklı itibarlara göre birbirinden ayırıp tasnif etmektir, düzenlemektir. Anlaşıldı Niye bu önemlidir? Çünkü sen lügatın cahili olursan, alemin biri de çıkar derse ki اَوَّلُوا مَنْ دَوَّنَا الْحَدِيسَ اِبْنِ شِحَا بِنِ Sen bundan ne anlarsın? İlk hadisi tedvin eden İmam Zuhri'dir. Sen dersin ilk defa hadisi İmam Zuhri yazmış. Ondan önce hiç yazılı bir hadis yokmuş. İmam Zuhri gelmiş, bakmış insanlar ne söylüyorlar? İnsanların ağzından söylediklerini İmam Zuhri yazıya dökmüş. Öyle mi? Niye? Çünkü sen tedvin kelimesinin manasını bilmiyorsun. Öyle mi? Mesela cahillerden çokça duyarsınız ileride. E, der ki şimdi hadis alimleri demiyor mu? Hadisin e, şey tasnifin altın çağı hicri üçüncü asırdır. Üçüncü asırda hadisler tasnif edilmiş. Öyle mi? Tabi bunu söyleyen cahil bundan ne anlıyor? Şunu anlıyor. Üçüncü asra kadar kimse hiçbir hadisi bir kitabın içerisinde yazmamış. Bütün hadisler zihinlerde ve kafalarda. Üçüncü asırda işte İmam Ahmetler, buhariler falan toplamışlar. Ee, bu hadisleri kitaplara yazmışlar. Tabi aradan üç asır geçmiş yani. Üç asırdaki yalan, eksiklik, hata, unutkanlık hepsi de bu kitapların içerisinde yansımış doğal olarak tamam mı? Onun için biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki kitabet ayrıdır. Tedvin ayrıdır. Tasnif ise birbirinden ayrıdır. Ha. Eğer kitabeti kast ediyorsanız, siz bu kadarını anlamasanız bile biz size söyleyelim. Eğer kastettiğiniz ise hadislerin yazılması ise o yüz senelik süre zarfında Hadisler yazılıydı ve yazılı olarak insanların elinde mevcuttu. Tamam herkes kendi duyduğu, kendi işittiği hadisleri kendi imkanlarına nispetinde yazıya döküyordu. Anlaşıldı? Mı? Mesela örnek olarak e, olaraktan buna örnek verelim. Geçen derste de söyledik zaten. <gülüyor> Abdullah İbn Amr İbn As'ın es-sahifetu şey Sadıka yani doğru sayfa diye isimlendirdiği Peygamberimizden duyduklarını yazmış olduğu şeyler değil mi? Hadisler. Başka? bizzat diyetleri ve Sadakatları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizzat yazdırması. Öyle değil mi? Kime yazdırmış? İki tane buna dair elimizde şey var. Bir, Hazreti Ebubekir'in Bahreyn'e yollarken Hazreti Enes'e teslim etmiş olduğu kağıt. Öyle mi? Peygamberden naklettiği. Bir de Peygamberimizin Amr İbni Hazma. Hazmah yazmış olduğu o şey. Ee, kağıt. Başka? Kim söyleyecek? Ebi Şaha, Yemenli olan Ebi Şaha Peygamber Aleyhisselatu vesselamın kendi döneminde hadis yazdırması Öyle değil mi? Yani veda hutübesini okuduktan sonra falan şahsa yazın demesi. Başka? Başka? Peygamber Aleyhisselatu vesselamın civar kabilelere veyahut da civardaki insanlara mektuplar yollaması. Değil mi? Dinin emirlerini, din hükümlerini onlara imana davet ederken mektuplar yollaması. Hakeza peygamberin sahabelerinin Hz Ebubekir, Ömer, Osman bunların civarda olan e, insanlara herhangi konuda ihtilaf olduğunda, valilerle anlaşmazlık olduğunda peygamberden duyduklarını işittiklerini onlara ne yapmaları? Onlara bildirmeleri. Tamam mı? Mesela Ebu Hureyre'nin daha sonra ezberinde olan hadisleri peygamberden sonra yazıya dökmesi değil mi? Ebu Hureyre mesela peygamber aleyhisselatü vesselamdan hemen sonra o ezberlemiş olduğu hadisleri ne yapıyor? Ezberlemiş olduğu hadisleri e, yazıya döküyor ve diyor ben gecemi üçe bölerim değil mi? Bir ilk üçünde uyurum, sonra kalkarım e, hadislerimi müracaat ederim yani tekrar ederim. Son üçünde ise ne yaparım? Son üçünde ise namaz kılarım diyor yani gecesini üç ayrı parçaya bölüyor uyku, ibadet ve ilme. Bölüyor, tamam? Biz buradan ne anlıyoruz? Biz buradan anlıyoruz ki eğer kastınız kitabe ise, kitabe zaten vardı. Bu yanlış bir şüphe o zaman, değil mi? Şeyden ee, Peygamberimizden Ömer Efendi dönemine kadar olan süreçte ne var? Kitabe var, yazı var. Ha, dediğiniz tedvinse yani bu insanların yanında var olan kitabeleri bir araya toplayıp bunları kitap haline getirmekse. Hani konulara ayırmadan, tertip etmeden sadece bunları kitap haline getirmekse, evet bu doğrudur. Tedvin işlemi ilk defa Ömer İbni Abdülaziz'in emriyle hicri ikinci asrın başlarında meydana gelmiştir. Anlaşıldı. Ama o zaman ne olmuş oluyor? Buradaki şüphe kökünden düşmüş oluyor. Çünkü sanki şu anlaşılan nedir? O'dur. Mesela dediğim gibi Türkiye'de daha ilerisi var. Yani bazıları çok kendinden emin konuşan çoğu insan hadislerin üçüncü asırda tasnif edildiğini düşünüyor yani. Hani. Bak falan kesin diyor hadis usulü tarihinde işte hadis tarihinde adam ilk defa tasnifin ilk çağı üçüncü asırdır. E ne anlıyorsun sen bundan dediğinde? Ne anlamış? O güne kadar hadisler ağızdan ağıza dolaşmış. Kimse ne yazmış ne etmiş falan. O güne gelmiş öyle olmaz. Yüzüde hicri yüzde hicri yüze kadar yazılan kağıtlar bir araya toplamış değil mi? Üç ise iki yüz kırk, iki yüz elli, üç yüz elli bu dönemde ise insanların o kağıtlarının toplandığı kitaplar Sadece ne yapılmış? Tertip edilmiş. Kimisi fıkha göre tertip etmiş, öyle mi? Kimisi işte bunu cami adı altında İmam Bukhari gibi her baptan akide, fıkı, işte muamelatla ilgili bir araya toplamış. Kimisi bunu müsnet şeklinde bir araya toplamış. Yani var olan o tedvini tasnif etmişler, tertip etmişler değil mi? Tedvin nedir? Karışıktır. Senin kitabını koyarım, öbürünün kitabesini koyarım. Konu önemli değildir yani. Sen mesela kendi kitabına ne yapmışsın? Bugün Peygamberden duyduğunu yazmışsın. Yarın hutbede duyduğunu yazmışsın, alakasız konular. Bir sayfan var, Senin o sayfanı koydum. Diğerinin sayfasını aldım koydum e mesela işin içine. Sonra musannif geliyor, musannif ne yapıyor? Bunları tertip ediyor. Bunların içerisinden fıkıhla ilgili olanları başka bir sayfaya topluyor vesaire vesaire Anlaşılıyor değil? O zaman nedir? O zaman bu söylenmiş olan cümle yanlış olan bir cümledir. Yani hadisler o zamana kadar vardı. Ha. Bir ikinci mesele. İkinci bir meseleyse nedir? Şudur. Peki alimler bu yazıyı ele aldıkları zaman bu yazıya nasıl muamele ettiler? Yani burada ortaya böyle bir sorun çıkıyor çünkü. Yani şu mu tedvin? İşte biz hadi hadisleri tedvin ediyoruz. Herkesin evinde yazılı olan ne varsa getirsin. Hadi bunları alalım. Hemen şeye koyalım. Ee, üst üste koyalım. Elimizde hadis kitapları olursun. Yani kastettikleri şey bu mudur hadis alimlerinin? Değildir. Öyle değil mi? Kastetmiş oldukları şey bu değildir. Nedir kastettikleri şey? Tedvin. Yani var olan, yazılı olanları elden geçirmişler. Senet kritiği yapmışlar. Tahlil yapmışlar. Ondan sonra bunları kabul etmişler. Diyeceksiniz biz bunu nereden biliyoruz? Biz bunu şuradan biliyoruz. Çünkü ilk dönem alimlerinden son dönem alimlerine kadar bir hadise sahih derken kaç tane şart koşmuşlardı? 5. Öyle mi? Bunlardan bir tanesi neydi? Dabd. Değil mi? Bir tanesi de dabd. Yani bir hadisin sahih olabilmesi için onu bize nakleden ravi'nin zabıt sıfatına sahip olması lazım. Peki zabt kaç kısma ayrılıyordu? İki kısma. Değil mi? Dabdû kitabetin ve dabdû sadrin. Yani bir, kişinin ezberinde olanı zapt etmesi. ikincisi neydi? Kişinin yazdığını zapt etmesiydi. Öyle mi? Kişinin yazdığını zapt etmesi neydi? Ya kişinin yazmış olduğu şeyi siyanetu huladeyi yani kendi yanında o yazmış olduğunu koruyabilmesiydi. Ta ki onu ne yapıncaya kadar, eda edinceye kadar kendi yanında yazmış olduğunu çe şey yapabilmesiydi. Koruyabilmesiydi. Demişler mesela bunu yazan adamın yazı yazdığı yani yazıyı iyi yazdığından emin olmamız lazım. İşittiğini anlayıp anladığını yazıya dökme konusunda bir problemin olmaması lazım. Öyle mi? yazısının değiştirilme imkanının olmaması lazım. Yani çocuğu, hanımı, kızı, karısı, evinde olan herhangi birinin onun yazdıklarının üzerine bir şey ekleme, bir şey çıkarma gibi bir durumun. Bunlar için sikat olan râvilerin ezberinde olanlara, adamın yazısında olanlara arz etmemiz lazım. Öyle mi? Güvenilir olan en güvenilir kimlerdir? Hafızda şunlardır. Bunlara, bunlara arz etmemiz lazım bu hadisler, bunların hadislerine uyuyor mu? Hiçer yazılı ise sözlü olsun. Öyle değil mi? Uyuyor mu yoksa uymuyor mu diye bir illet var mıdır görünmeyen hani gizli olan ama illet olan bir şey var mıdır yok mudur bunları tespit etmemiz lazım. O zaman ikinci kafada oluşan bir şüphe işte sanki hadis alimleri tamam yüz sene anladık yüz sene boyunca kitabeler vardı. Bunları hepsini bir araya topladılar kitaplar oluştu. Öyle mi? Bu değildir mesela Tamam Bunları hepsini ne yapmışlar? Çünkü alimler zaptı iki kısma ayırmışlar. Biz buradan anlıyoruz i̇şte Niye iki kısma ayırmışlar? Bundan dolayı. Kitaberin tedvine, tedvinin tasnife dönüştüğü zaman öyle mi? Zaptu kitabe lazımdır bize. Yani kişinin ne yazdığını bilmesi, yazdığını muhafaza etmesi, yazdığından haberdar olması ve yazdığının değişikliğe uğrama tehlikesinin olmamasıdır. Anlaşıldı? Yani o zaman doğal olarak ne çıkıyor ortaya? Böyle bir durum söz konusu değil. Üçüncü olarak da Kur'an-ı Kerim farklı bir şekilde mi bize ulaşmıştır? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattayken, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattayken, öyle değil mi üçüncü mesele? Bu Peygamberimize inen vahiy sahifelere yazılıyordu. Ve bu sahifelerin hiçbiri bir yerde toplu değildi. Kimisinde çoğu vardı, kimisinde bir kısmı vardı. Bazı vahiy katiplerinde bir, yani hangi vahiy katibi ne kadarını yazmışsa, sonra sahabeden kim onlardan ne kadarını yazdırtmışsa, başka bir sahifeye veya yazı yazılan malzemeye yazmışsa, herkesin yanında o kadarı vardı. Ta ne zamana kadar? Hz. Ebubekir'in dönemine kadar. Öyle değil mi? Hz. Ömer, Hz. Ebubekir'e bunu bir araya toplama teklifinde bulundu. Öyle değil mi? O da başta yapabilir miyiz, yapamayız mıyız diye tereddüt ettikten sonra Zeyd ibn-i Sabit'le de konuşaraktan bu sorunu çözdüler. He. Şimdi burada hemen ne diyeceğiz biz? Aklımıza gelecek olan ne gelebilir aklımıza? Bunlar sahifelerde ayrı ayrı duruyordu. Değil mi? Sonra bunlar bir araya toplandı, tedvin edildi, şu şey oldu. Sonra tertip, bu bir araya toplananlar kitap haline getirildi, ne oldu? Tasnif oldu. Yani indiği şekilde sırasına göre tertip edildi. Süreler tertip edildi. Ondan sonra kitap, Kur'an-ı Kerim mushaf oldu zaten. Mushaf haline geldi. He. Burada şimdi bizim sorumuz şu, ee, sonuçta bu bir yazı. Bu yazıyı yazanlar kimler? İnsanlar. Bu yazıyı toplayanlar kimler? İnsanlar. Bu yazıyı tasnif edenler kimler? Kur'an haline getirenler gene insanlar. Öyle değil mi? Şimdi size hemen şunu söyleyebilirsiniz derseniz tamam da Kur'an-ı Kerim korunmuştur ama Kur'an-ı Kerim korunmuştur, değil mi? Ben hemen insanın aklına bu gelir yani Allah Azze ve Celle sarih bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i koruduğunu söylüyor açık bir şekilde. Hemen bizim burada sormamız gereken soru şu Allah Kur'an-ı Kerim'i ne ile korumuş? Soru so so sormamız gereken soru burası, değil mi? Allah Kur'an-ı Kerim'i ne ile yani kimin ile ve ne aracılığıyla korumuş? Öyle değil mi? Ne ile? Ve sonuçta mesela yazılı kağıtları getiriyorlardı, yazıda olanlara mı güveniyorlardı? Hayır. Ezber olan karileri çağırıyorlardı, yazılıda olanı onlara arz ediyorlardı, okuyorlardı. Onlar tamam hani onların ezberi de buna uygun olursa, tamam kabul ediyorlardı. Tamam Kur'an-ı Kerim bu şekilde bir araya toplandı şeyleri. Ayetleri bir bu şekilde bir araya toplandı. Bak dikkat ederseniz Allah Kur'an-ı Kerim'i sahabe aracılığı ile korumuş. Sahabenin ne ile korumuş? Yazısı ve hıfzı ile korumuş. Doğru mu? Yani çünkü Kur'an-ı Kerim korunmuştur dediğinde şöyle bir yanlış anlaşılma çıkıyor ortaya. Çünkü ne ile korunmuş? Hani üzerine manevi bir güç giydirilmiş, üzerinde nur gibi bir şey var, kimse elini uzatamıyor e falan. Bilim kurgu gibi bir şey değil yani Kur'an-ı Kerim'in korunması. Değil mi? Kur'an-ı Kerim insanlarla korunmuş. Biz nesille korunmuş, peki bu ne neyle korunmuş? Yani işte bir gün e, yatıp kalkıyorlarmış birden aa biz Kuran-ı Kerim'i ezberledik falan. İşte ayet-i kerimeler iniyordu bir uyanıyorlardı hepsi birden Kuran-ı Kerim'i ezberlemişler falan. Böyle bir şey yok yani. Çalıştılar, çabaladılar, uğraştılar Kuran-ı Kerim'i ezberlediler. Bir kısmı da Kuran-ı Kerim'i yazdı ve Allah'ın Kuran-ı Kerim'i koruması o insanların Kuran-ı olan ezberleri ve o insanların Kuran-ı olan neleriyledir? Yazılarıyladır, öyle mi? Peki sünnet başka bir şekilde mi yüzüncü yıla kadar ulaştı? Yani Kur'an-ı Kerim bu şekilde ulaştı da sünnet tedvin edildiği zamana kadar başka bir şekilde mi ulaştı? Hayır. Gene sünneti de aynı şekilde sahabenin bir kısmı ezberledi, bir kısmı da sünneti ne yaptılar? Yazdılar. Bir kısmı hem ezberledi hem de yazdı, öyle mi? Eğer biz bu insanların ezberine ve yazısına Kur'an üzerinden güveniyorsak, bu konuda eminsek, kafamızda bir şüphe, bir problem oluşmuyorsa o zaman aynısı Kur'an-ı Kerim için sünnet için de geçerlidir. Çünkü sünnet de aynı yol ve aynı şekilde bize ulaşmıştır. Anlaşıldı? Yani eğer bu bir şüphe yapılıp sünnetin hücciyetine bir problem teşkil edecekse, problem oluşturacaksa aynısı Kur'an-ı Kerim için de geçerli olur. Çünkü şu soruyu biraz insan tefekkür etse, tamam Kur'an korunmuştur velev sünnetin korunmadığını farz etsek bile yani hani velev onların dediğinin üzerinden gitsek bile peki Kur'an-ı Kerim ne ile korunmuştur? Yani hani öyle bir kitap ki bir tanesi Kabe'nin üzerinde duruyor, kimse ona ulaşamıyor, o hiç bozulmuyor falan böyle bir şey yok yani öyle değil mi? Sonuçta insikarilerin hafızları ve katiplerin yazılarıyla Kur'an-ı Kerim bize ulaşmış ve bu şekilde Kur'an-ı Kerim korunmuştur. Bu anlatmak istediğim nokta anlaşıldı değil mi? Aynı insanlar değişmeyen insanlar yani aynı şahıslar Aynı insanlar peygamberimizin sünnetini de bize bu şekilde nakletmişler, aynı nesil. Eğer size hani bu fikri iddia edenlere göre daha önemli olan, daha elzem olan onların aracılığıyla koruma altına alınmışsa, size göre bu kadar önemsiz olanı hayda hayda koruma altına alınmış olması lazım. Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Ee, şimdi burada, buraya bir şeye koyalım, buraya kadarını bir kenara koyalım. Direkt bununla bağlantılı olarak Sekizinci bir mesele çıkıyor ortaya. Şimdi sekizinci şüphemiz şu. Uydurma rivayetlerin varlığı Uydurma rivayetlerin varlığı ve sayih rivayet diye bunların ümmete intikal etmesi. Tamam? Böyle bir şüpheleri var bu adamlar. Diyorlar ki hadis tarihinde uydurma hadis diye bir mesele var. Hadis tarihinde uydurul, uydurmacılık diye bir müessese var, bir kurum var. Ee, onun için biz bizim elimizdeki hadisler uydurulmuş mu, yoksa uydurulmamış mı, biz bunu bilmiyoruz. Anlaşıldı. Ondan dolayı da diyorlar ki, ha, bu hadislerde şüphe oluşturur. Bu genel bir kavram. Sonra bunu bir önceki şüpheyle nasıl bağlıyorlar, şöyle bağlıyorlar. Diyorlar ki, o yüz senelik süre var ya, yüz senelik süre, o 100 senelik süre zarfında diyorlar. Hadisler uyduruldu. Hadisler uyduruldu diyorlar yüz senelik süre zarfında ve hadisler tedvin edildiği zaman, uydurma hadisler de tedvin adı altında sünnet kitaplarına geçmiş oldu diyorlar. Tamam? Tabi burada doğal olarak ortaya hemen ne çıkıyor? İlk hadis uydurmacılığı ne zaman başladı? İlk hadis uydurmacılığı ne zaman başladı? Bu adamlara göre Peygamberimiz yaşarken de hadis uydurmacılığı yapılıyordu. Ta yüzüncü yıla kadar da bu devam etti. 100. yılda tedvin dediğimizde malzeme tedvin edildi. Yani var olan malzeme işte uydurmada o an var olan malzemelerden biriydi. Zayıf hadis malzemelerden biriydi. Manayla yapılan rivayet malzemelerden biriydi. Eksik, hata, yanılma, yanlış yoluyla yapılan rivayetler malzemelerden biriydi. Hepsini birbirine karıştırdılar ortaya tedvin çıkmış oldu. Anlaşıldı? Şimdi e, burada tabi şöyle bir iddiaları da var bu adamların. Yani konuyla bağlantılı olarak. Yüzüncü asra kadarki senetler hiç incelenmemiş bile. Yani yüzüncü yılda tedvin yapılıyor ya. Yüzüncü yılda tedvin yapılıyor. O zamana kadar var olanlar hiç incelenmemişler bile. Sana asıl iddialarının temeli burası. Yani yüzüncü yıla kadar kim neyden her şekilde nakletmişse kabul görmüş. Ne zaman sen raviler incelenmeye başlamışlar? Yüzüncü yıldan sonra. Tamam mı? Yüzüncü yıl vakı olduktan sonra yüzüncü yıl geldikten ee, geçtikten sonra artık senetler diyelim üçlü üçlüydü, üçlü dörtlü şekildeydi. Yani ilk üç dört, hiç kimse bakmamış bile ne olduğuna. Ondan sonra işte bu ravi sika güvenilir midir, zabıt mıdır, adalet sahibi midir buna bakmışlar. Tabi o dediğim gibi aradaki o yüz sene var olan bütün problemler de incelemeye tabi tutulmadığından e, dolayı şeye yansımış. O yüzüncü yılda yapılan tedbine yansımış. Anlaşıldı değil mi bu son e, nokta? Şimdi o zaman bizim neye bakmamız lazım? Birinci olarak gerçekten ilk defa uydurma hadis dediğimiz şey ne zaman başlamış? Uydurma hadisin tarihi ne zamandır? Şimdi normalde bir rivayet var elimizde. İki tane rivayet var uydurma hadisle alakalı sarih olan. Bunlardan bir tanesi şudur. Ee, rivayet diyor ki rivayete göre adamın biri Medine'de bir kavmin yanına geliyor. Diyor ki ey kavim Peygamber Aleyhisselatu vesselam beni size gönderdi ve dedi ki aranızdaki şu mesele de benim hükmümle amel edin. Tamam? Bu adam cahiliyede bunlardan bir kız istemiş, bunlar da buna kızı vermemişler. Böyle bir kavim. Yani aralarında bir geçmişten kalan bir şey var, bir sorun var. Tabii bunlar anlamıyorlar. Niye yani Peygamber aramızdaki bu soruna niye seni gönderdi ki? Hani senin hükmünle o kadar seçkin sahabe var. E sen niye geldin? E diye. Peygamber'e adam gönderiyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü sen falan şahsı Falan kabilenin arasındaki probleme hükmetsin diye gönderdim mi ve senin verdiğin kararla da hükmetsinler diye emrettin mi? Peygamberimiz de diyor ki o yalan söylemiştir, onu ölü olarak bulsanız bile yakın e diyor. Yani benim üzerime iftirada bulunmuştur. Sana da diyor ki kim benim üzerime yalan, kasten yalan söylerse ateşteki yerini hazırlasın. Bu bir rivayet. Bu rivayetten sonuç olarak ne çıkar? Peygamber vesselam yaşarken bazı insanların hadis uydurduğuna, peygamber adına söz söylediğine, peygamber adına karar verdiğine delil eder demişler. Lakin tabii burada ne var? Yani Arapların atasözü var, değil mi? her şey kabla'n nahşi. Yani önce tahtı ortaya koyacaksın. Ondan sonra tahtı süsleyeceksin. Olmayan bir tahtı süslemek olmaz. Olmayan bir aslın üzerine hüküm bina edilmez, değil mi? Evvela böyle bir rivayet var mı? Bu rivayet sahih mi? Bu rivayete güvenilebilir mi? Hayır. Mesela o 1 ee, ile 100 arasında yaşayan alimlerin hepsi bu rivayete diyelim ki uydurma demişler örneğin, zayıf demişler, münker demişler demek tetkik etmişler. Yani bakmışlar böyle bir rivayet söz konusu değil. Hem senet yönünden problemli hem de metin yönünden problemli demişler. Senet yönünden problemli çünkü içi meçhullerle zayıf olan, kezzap olan ravilerle dolu demişler senedi. Metin yönünden problemli çünkü Peygamberimiz yakmayı yasaklamışken bir insanı ölüsüne ölüye eziyet etmeyin demişken bir insanı ölüsüne nasıl böyle bir şey yapar? E demişler. Tamam? Yani hem senet yönünden hem de metin yönünden problemli. O zaman demek ki bu rivayet olmaz. Yani bunu bir kenara koyacağız. Uydurmayla alakalı. İkinci rivayet ne? Daha evvel de söylemiştik zaten. İmam Müslim'in mukaddimesinde rivayet ettiği Muhammed İbn Sirin'in rivayeti. Değil mi? Yani demiş ki Muhammed İbn Sirin "Kan uleyesaluna ani'l isnadi felma waqa'at el fitn" قَالُوا سَنْ بُعْلَنَا رِجَالَكُمْ İstinattan sormazlardı. Ne zaman ki fitneler vaki oldu, fitneler ortaya çıktı. E dediler ki bize adamlarınızı isimlendirin. Bize adamlarınızı isimlendirin. Yani artık sen hani mesela ben bunu duydum. İşte peygamber dedi ki Cık. kimden duydun? Bizzat peygamberden mi duydun? Yanında başka bir şahit var mıydı? Yoksa şey mi? Ee, biri mi sana nakledi, o nakleden aradaki adam kim? Yani peygamberden duydum. E dediğini söylediğin adam kim? Sen Semmuran'a ricalı. Yani bize ricalinizi hadisin senedindeki adamları isimlendirin derler. Bakılır ehl-i sünnetin e, rivayetleri kabul edilir. Bakılır ehl-i sünnet olmayanların rivayetleri reddedilir. Yani ehl-i sünnetten burada ne? Belki bugün bizim kastettiğimiz hususi anlamda değil. Yani sünnet ehli olan hani bulduğu yola tabi olanların ki kabul edilir. Olmayanların ki bidat ehli olanların ki ise kabul edilmez. Ha. O zaman biz ne anlıyoruz? Diyoruz demek ki hadisteki problem, problem. E fitnelerin vaki olmasıyla beraber vaki olmuş. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra. Fitne ne zaman vakidir? Fitnenin vuku, Ömer radıyallahu anh'ın şehadeti ve Hz. Osman'ın şeye gelmesiyledir, iledir. E, hilafete gelmesi iledir. Fitnenin alevlenmesi, Hz. Osman'ın şehadeti ile beraberdir. Fitnenin revaca çıkıp her yeri kaplaması, tüm evlere girmesi, Hz. Ali'nin hilafeti ele aldığı zamandır. Tamam? O zaman fitnenin başlangıcı ne zamandır? Ömer radıyallahu anh'ın şehit edilip Osman radıyallahu anın hilafete geçişiyledir. Değil mi? Fitnenin alevlenmesi yani kızışması, taraftar bulması Hz. Osman'ın şehadetiyle beraberdir. Fitnenin revaç bulup herkesi kaplaması yani artık sahabeleri karşı karşıya getirip birbirlerine kan döktürecek kadar kötü bir duruma gelmesi Hz. Ali'nin halife olup Hz. Muaviye ile ve Ayşe annemizle bazı konulardan dolayı anlaşamaması ve karşı karşıya gelmesinden dolayıdır. Tamam? Demek ki ile beraber hadis üydürmacılığı da veya hadiste yalan, hadiste eksik demiş olduğumuz şeyde yayılmış. Zaten bu normaldir. Çünkü mesela Hz. Ömer şehit edildiği zaman yerine biliyorsunuz Hz. Osman geliyor. Hz. Osman'a karşı ayaklanan insanlar nasıl ayaklanmışlar? sahabenin büyüklerinden yazıldığı iddia edilen mektuplarla ayaklandırılmışlar. Yani mesela sen Mısır'da bir adamsın örneğin Mısır'da yaşıyorsun. Adamın biri sana Hz. Ayşe'den mühürlü bir mektup getiriyor işte artık Osman'ın yaptığı yeter. Osman işte peygamberimizden devraldığı mirası akraba saltanatına çevirdi. Osman şöyle peygamberin hanımları bile perişan bir vaziyetteler. E sen tabi normal bir müslüman olaraktan ister istemez bu insanın kalbinde bir şey oluşturur. Nasıl Osman sahabenin büyüklerine zulmeder. Nasıl Osman peygamberin hanımlarına zulmeder? Nasıl Osman hilafeti saltanata çevirir vesaire diye böyle böyle insanlar ayaklanmışlar. E tabi şimdi senin karşında birileri ayaklandığı zaman halifenin de yerinde durması mümkün değil. Yani o da ona karşı birtakım tedbirler alınca bu adamlar niye ayaklandı? Halife onlar hepsi unutuluyor. İki ordu karşı karşıya gelmiş oluyor. Yani Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe, Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki mesele de böyle. Yani meselenin temeli unutuluyor bir yerden sonra. Yani siz bizden öldürdünüz, biz sizden iki ordu karşı karşıya gelmiş oluyor artık. Savaş bir şekilde başlamış oluyor, öyle mi? Anlıyoruz ki artık yalan, uydurmacılık yani sahte belge, sahte söz olayı başlamış fitne zamanında, tamam Lakin burada mesele nedir? Burada mesele şuradadır. Bunu iddia eden adamların söylediği, mesela şunu söyleyebilirler hemen tamam olsun. Fitne döneminde başlasın. Yani yine ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Hadisler tedvin edildiği zaman ne kadar? Hadisler tedvin edildiği zamana kadar. Çünkü bu olaylar Hicri 20 ve Hicri 40-50 arasında olan olaylar. Öyle değil mi? Hadisler o zaman tedvin edildiği zaman bunlar vardı. Yani bu uydurmalar her fırkanın kendi görüşünü desteklemek için hadis uydurması Şia'nın işte vesaire e, uydurması, e, Emevi taraftarlarının, na, Şianın nevasıb dediklerinin falan uydurması vardı o zaman ve bunlar da 100. yılda şeye yansıdı, e, tedbine yansıdı. Bizim burada ne, ne diyeceğiz biz burada? Hemen diyeceğiz, bu ne zaman doğrudur? Şu zaman doğrudur. Eğer 100. yıldan önce hadislerin ayıklanma işlemi, hadisler kabul edilirken neye göre kabul edilecek, neye göre reddedilecek, buna dair kaide ve kurallar konmamış her gelen rivayet kabul ediliyorsa, bu dediğiniz doğrudur. Yani çünkü yüze kadar kimse bir şey araştırmamış, o zaman bu uydurmalar da fitne döneminden gelmiş, öyle mi? Ama yok eğer bu yüz ile kırk ve elli arasındaki dönemde hadislerin kabulü ve reddinde bir takım kaide ve kurallar varsa, bazı insanların hadisleri kabul ediliyor, bazı insanların hadisleri kabul edilmiyorsa o zaman sizin bu demiş olduğunuz nedir? Sizin bu demiş olduğunuz yanlıştır. Çünkü hadisler ayrıştırılma sürecinden o dönemde de aynısı vardı öyle mi? O zaman biz neye bakacağız? Şuna bakacağız. Şunu hiç unutmayın, cerh ve tadil alimlerinin, mustalahül hadisteki e, konuşulan konuların, ondan sonra rical ilmiyle ilgili ortaya konan kaidelerin, hemen hepsi Yüzüncü yıldan önce konmuş olan kaidelerin biraz daha geliştirilmiş, biraz daha tafsilatlandırılmış, biraz daha delillendirilmiş halidir. Hiçbir şey yüzüncü asırdan sonra çıkmamıştır orada. Tamam? Yani bu ilmin şu anda biz okurken belki ismen, ismen sonradan gelen alimlerin isimlerini kullanıyor olabiliriz. Öyle mi? Ama bu kaidelerin asıl yeri neresidir? Yüzüncü yani hicri yüzüncü yıldan önce vakit olmuştur. Mesela örnek, örnek verelim. İbni Abbas. İbni Abbas ne diyor? Bugün bir, bir ortamda otururken İmam Müslim mukaddimesinde rivayet ediyor. Bir ortamda otururken adamın biri hadis rivayet ediyor. İbni Abbas da umursamıyor. Yani adam hadis söylerken İbni Abbas ona dönüp dinlemiyor bile. Adam diyor ki: "Ey İbni Abbas, ben peygamberden hadis söylüyorum. Görüyorum ki sen hiç umrunda değil. Yani hiç ilgilenmiyorsun bile. Hani ben hadis mi söylüyorum?" i̇bn Abbas da diyor ki biz daha evvelden, daha evvelden bak dikkat edin ha i̇bn Abbas kendi zamanında söylüyor bunu. Biz daha evvelden diyor, biri Peygamber aleyhisselatu vesselam buyurdu ki dediğinde hemen kulaklarımızı o tarafa yönlendirdik. Yani peygamberden bir şey gelmiş. Ama ne zaman ki insanlar hırçın ve uysal deveye binmeye başladılar, artık sadece bildiklerimizin hadisini alırız. Hırçın ve uysal deve ne demek? Yani mesela bu bir tabir değil mi? Sen diyelim bir ahırım var. Ahırda hem hırçın deve var hem uysal deve var. Sen yola çıkarken hiç umursamıyorsun mesela. Direkt tutuyorsun işte herhangi bir devenin yularından çekiyorsun. Bu senin neyine delilet eder? Dikkatsizliğine delilet eder. Değil mi? Ama bir adam var önce ahırına giriyor bakıyor işte uysal deve, uysal hangisi, yola hangisi uygun ona biniyor değil mi? Bu da onun dikkatine ve bir şeye önem verdiğini gösterir. Bu da Araplarda bir tabir. Yani böyle iş e, önemsenmeyen, İnsanların pek meseleyi bilmedikleri, anlamadıkları yere insanlar hırçın ve uysal deveye bindikleri zaman yani artık kimden gelmiş, nasıl gelmiş buna dikkat etmedikleri zaman biz her hadis söyleyenin hadisini değil sadece bildiğimiz insanların hadisini almaya başladık. Tamam? Bak demek ki daha i̇bn Abbas bile kendi döneminde hadis, yani hadis diye bir şey rivayet edildiği zaman ''Raskele ha öyle mi? Peygamber mi söyledi başım gözüm üzerine?'' demiyor yani. Anlaşıldı mı? Peygamber mi söyledi, başım gözüm üzerine demiyor. Ne yapıyor? Ona bakıyor, bunu rivayet eden ravi'nin hali nedir? Sahabenin yanında bilinen, maruf olan adalette, zabıtta maruf olan biri midir? Yoksa değil midir? Marufsa alıyorlar, maruf değilse almıyorlar. Tamam Mesela Ebizinat yine i̇mam Müslim mukaddimesinde naklediyor. Zaten İmam-ı Müslim mukaddimesinde rivayet ettiği tüm rivayetler daha sonraki hadis ilminin temellerini oluşturmuş yani, öyle değil mi? ''Vallahi diyor ben Medine'de yetmiş tane adam tanıyorum, her biri güvenilirdir ama onlardan hadis alınmazdı.'' Tamam? Onlardan hadis alınmazdı. Bak güvenilirdir, me'mundur, kendisine güvenilir ama onlardan hadis alınmazdı. Niye? Onlar bu işin ehli değildir derler. Bu işin ehli değildir derler. Yani adam takvasında, adamın yaşantısında, adamın ibadetinde hiç bir problem yok ama hadis rivayet edince hadis almıyorlar adamdan. Sorulduğunda hadi hadisçi değildir diyorlar çünkü. Tamam? Hadis ilmiyle iştigal etmemiş diyorlar. Yani rivayet ilmine önem veren, bununla mağruf olan, tanınan bir adam değildir diyorlar. Hatta Yahya i̇bn Ma'in'in çok ilginç bir sözü var. Biz diyor öyle insanları cerh ederiz ki, belki onlar çoktan cennette yüklerini bırakmış vaziyettedirler yani hadisini kabul veret yönünden biz öyle insanları cerh ederiz ki buna hadisi alınmaz buna bu güvenilir değildir ee, vesaire deriz ama e, belki o adam cennette çoktan hani, cennet hani, yükünü bırakmıştan kasıt ne siz bir yere gittiğinizde oraya ulaştığınızın şeyi nedir sırtınızda büyük varsa elinizde bir çanta varsa onu yere indirmenizdir değil mi yani artık ulaştım yetiştim yani adam belki cennetteki yeri bile hazırdır adam cennete bile belki girmiştir biz adamı oysa cerh ediyoruz burada ne anlatıyor Yahya bin yani din konusunda güvenilir olan, din konusunda kendisine itimat edebiliriz ama hadis konusu ayrıdır yani. Hadis için başka şeyler lazım, zapt lazım, hadis ilmine önem verdiğini bilmemiz lazım öyle değil mi? Mesela sahabenin yaptığı Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer hadis rivayet edildiği zaman çünkü onlar da peygamberimize çok vakit geçirmişler, duymamışlar mesela diyelim. Demişler başka bir duyan var mı? Yani bak sahabedir, canını malını teslim ediyor ona ama mesela hadise geldiği zaman Sahabe diyor ki başka seninle beraber bunu peygamberden duyan başka biri var mı? Hatta Ebu Musa el ile Hazreti Ömer'in arasındaki problem olunca Ebu Musa el alınıyor biraz yani niye bana güvenmiyor musun emanasına? Hazreti Ömer'in orada çok sözü verdi mi? Vallahi ben seni töhmet altında bırakmıyorum, yemin ediyor. Sadece ben tesebbüt etmek istedim diyor. Demek ki bu hadis rivayetinde tesebbüt meselesi daha ne zamandan beri var? Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer zamanından var. Hadisi rivayet edildiği zaman rivayetini kabul etmemiz için adamı tanımamız ta i̇bn Abbas'ın kullandığı bir kaydedir. Öyle değil mi? Mesela bir tane sahabe diyor ki biz peygamberimiz tarlaları kiraya vermekten men etti, nehyetti diyor. Bunu i̇bn Ömer'e söylüyorlar. Bak i̇bn Ömer edebine dikkat edin. Yani diyor ki bizim peygamberden bildiğimiz biz peygamberimiz zamanında tarlalarımızı kira verdik Hani böyle bir şey yoktu falan. Ama ben bundan sonra tarlalarımı kiraya vermeyeceğim diyor. Hani bir ihtimal, belki söylediği doğrudur, yani böyle bir son dönemine denk gelmiştir peygamber. Ben, ben vermem, tarlamı kiraya bundan sonra vermem. Ama ben biliyorum ki diyor insanlara anlatıyor yani tarlalarınızı kiraya verebilirsiniz. Hani çünkü peygamber zamanında böyle bir uygulama söz konusu değildi. Veya mesela Ayşe annemizin ee, geçen az dersinde anlattığımız uygulamaları değil mi? Hadisi bir bütün olarak ele almak, yani bütün rivayetlerini topla, hadisin başı nedir, sonu nedir, çünkü kopuk bir bölümü farklı ve yanlış bir manaya derlet edebilir meselesi. Bak bunların hepsi 100. yüzüncü yıl yani tedvin dönemi gelmeden önce bu kaideler konmuş ve bu kaideler uygulanmış, tamam? Öyleyse biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu şüphe ne zaman bir şüphe olup haklılık payı olurdu? Eğer gerçekten yüzüncü asra kadar cehvet-i adile, hadislerin kabulüne, tahammül ve sigğaya dair hiçbir çalışma yapılmayıp bu tedvinle beraber başlamış olsaydı doğrudur. O zaman çünkü uydurma da var, yanlış rivayetler de var karışmış olabilirdi. Ama bu hadis rivayeti ki var, peygamberin akabinde bu kaideler, bu kurallar hepsi aynı zamanda var. Anlaşıldı. Anlaşılmayan bir şey buraya kadar. Anlaşılmayan bir şey. Devam edeyim mi yoksa yeter mi bu kadar? Devam edeyim mi? Yeter mi? Tamam. Soru sormak isteyen var mı? Soru sormak isteyen? Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.